Ben altınlarımın zekatını veriyorum fakat yakın akrabalarımdan fakir olan kimseyi bulamadım. Ee, Suriye'den gelen fakir kardeşlerimize zekat versem kabul olur mu? Tabii ki eğer yakın akrabalarından kimseyi bulamıyorsa, e, Suriye'den gelen kardeşlerimize hakikaten çok ihtiyaçları var, çok muhtaçlar. Allah yardımcıları olsun çünkü... Bir anda zengin iken fakir konuma evet. düştüler. Ülkelerini, evlerini, yurtlarını terk ettiler. Efendim, Kimisi kocalarını kaybetti, kimisi eşlerini, çocuklarını kaybetti. Yani çok perişan bir durum, çok perişan bir vaziyetteler. Bu insanları bulup onlara yardımcı olsa daha büyük sevap işlemiş olur.